Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Bendeniz Ahmet Taş getiren Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında Daha birlikteyiz Değerli hocam e, Nurettin Yıldız ile Hocam hoş geldiniz Hoş buldum teşekkür ederim Afiyettesiniz inşallah elhamdülillah, elhamdülillah. Allah afiyet versin Amin. Sağlık versin inşallah Hocam bir medya okuryazarlığı diye de bir kavram var. Bugün yani o çerçevede biraz konuşalım. Medya e, iletişimi sağlıyor ve iletişim doğru sağlanmadığı takdirde insanlar arasındaki ilişkiler, e, insanın her çevreyle münasebeti e, zehirlenebiliyor. Onun için Medya okuryazarlığı diye de bir kavram var. Hatta çocuklara okullarda medya okuryazarlığı diye bir derste de okutuluyor. Yani medya ile iç içeyiz. Haberleşme kanallarıyla iç içeyiz. Televizyon var, işte internet var, yazılı basın var, kitaplar var ve bunların hepsi bir mesaj taşıyor. Bu mesajın doğru taşınması var, yanlış taşınması var. Yani biliyorsunuz Kur'an'da da bir ayet var Hucurat suresinde. Yani size mealen şey yapıyorum, size bir fasık bir haber getirdiğinde onu araştırın diye bir ayeti kerime tam da belki bir medya ahlakı diyebileceğimiz, iletişim ahlakı diyebileceğimiz e, bir ayet-i kerime bu. Bunu konuşalım isterseniz. Yani bu dini alanda da e, yani zaman zaman e, dini konular gündeme geliyor kamuoyunda. E, orada da insanların e, yani doğru yanlış duydukları üzerine böyle ee, saatlerce konuştuklarını, birbirini yargıladıklarını vesaire görüyoruz. Ee, ne dersiniz? Oradan başlayalım bu medya okuryazarlığı, medya ahlakı, iletişim e, sancıları vesaire. Bismillahirrahmanirrahim. Bir gerçeği teslim etmemiz gerekiyor. Neticede medya İletişim Bilgi edinme Bunlar Bir insani ihtiyaçlar Evet Adem aleyhisselamdan beri bu ihtiyaç var Evet İhtiyaç olduğu için zaten Bir gün basın diye çıktı Gazete diye çıktı bunlar Bir gün radyo diye çıktı Telgraf diye çıktı Yani herhalde ekmek Peynir düzeyinde değil Ama neticede iletişim organları da Hayatın bir parçası. Olmazsa olmaz. Gibi evet su. Ya ikili değil. konuşuruz böyle. O da bir iletişim. Ya değil mi? Ya bir ikili konuşuruz tabii. ya aracıyla şimdi bizi dinleyen insanlar da değil mi bir iletişim yapıyoruz. Yapıyoruz tabii. Evet. Onlar bize şu anda cevap vermiyorlar ama evet. biz onlara söylüyoruz. Onların yorumları bize ulaşıyor. Bu sonunda sosyal medya diye bir 10 senedir herhalde değil mi? Gündemimizde evet, var. Evet. Hemen hemen 10 senedir ağırlıklı olarak evet. var. Ve bunun ne kadar ileri gideceği, mesela sosyal medyanın da bir adım ötesinin ne olacağını kestirmek de zor herhalde şu anda. Sosyal medya ...iktidar değiştiriyor deniyor. Mesela Rusya'nın Amerika'daki e, siyasete etki ettiği... ...bir takım e, sosyal medya aracını kullanarak bunlar söyleniyor. Söyleniyor. Evet. E, vaka olduğunu da görüyoruz evet, biz. Evet, Belki iktidar oluşturmuyor ama zihin oluşturuyor insanlarda. İfsat yani oluşturuyor. Mesela yalan üretiyor. Üretiyor. Yalan üretiyor. Bunu milyonlarca kişiye ulaştırıyor o yalanı bir kişiyi yükseltiyor veya yere batırıyor bir de bunu 3-4 ayda yapmıyor 3-4 evet. saniyede yapıyor yapıyor, evet. yapıyor ortada bir gerçek var evet. e, bu gerçek nedir e, medya iletişim haberleşme bunlar hayatın bir gerçeği ihtiyacı o zaman biz hiç tereddüt etmeden şunu söyleyebiliriz eğer Hayatın gerçeği diye bir şey varsa ortada mesela bunun adı da iletişimse, haber alma, haber vermeyse biz Müslüman olarak ilk söyleyeceğimiz şudur. Tıpkı gıda hayatın bir gerçeğidir. O zaman İslam buna kendine Böylelikle. göre şekil verecektir. Evet. Dediğimiz gibi buna iman ettiğimiz gibi Mesela şu eti yiyeceksin, bu eti yemeyeceksin. Evet, ölçü koyuyor. Şu İslam. içilir, bu içilmez. Evet. Diyor, neden? Çünkü İslam hayatı şekillendirmek için gelmiş bir dindir. Ahireti şekillendirmek için gelmiş bir din değil. Dünyada yaşayanların dinidir İslam. Meleklerin dini değildir. Evet. Dünyada kim varsa onun dinidir. E o zaman iletişim diye bir şey varsa, bu hayatın bir gerçeği ise... Dinimiz buna bir şekil verecek. Aslında de dinimiz hayatın gerisine düşmüş olur. Evet. Dinimiz İslam, hayatın gerisine düşerse bizim bu hayatta varlık nedenimiz yok o zaman. Evet. Niye biz varız ki bu dünyada? Düşmez yani hayatın düşmez. gerisine düşmez. Evet. Kim olur kabul etmeyenler açısından evet. olmuş olan Müslüman için kural bu. Evet. Yani hayatın içinde varlığı zorunlu olan. Bir gerçek, her ne ise İslam'ımız ona bir şekil verecektir. İbadet hayatın bir gerçeğidir, bana göre olacak diyor dinimiz. Evet. Gıda hayatın bir gerçeğidir, bana göre olacak diyor. Evlilik hayatın bir gerçeğidir, bana göre olacak diyor. Ve bunları şeriat adıyla bize sunuyor. Evet. Kabul edenler mümin oluyorlar. Kabul etmeyenler mümin olmuyorlar kiminle evet. evlenir kiminle evlenemez. Bu bunu belirlemeyecek bir din zaten din değil ki evet. sosyal bir düşünce o zaman olur. Buradan hareketle çok rahat bir şekilde diyoruz ki iletişim adıyla işte medya adıyla adını ne korsak koyalım sosyal medya kesinlikle İslam'a göre olacak ölçüsü vardır hmm. yani muhakkak var evet. biraz sonra onları konuşuruz ölçüsü var neden hayatın içinden bir parça bu hayatın içinden bir parça olacak ve İslam ona bir şey söyleyemeyecek bu mümkün değil bunun telaffuzu mümkün değil yani evet. böyle bir şey evet. hayal dahi edemeyiz ya yani orayı Boş bırakmış olur Haşa. Orada kendi kendine göre bir düzen olur O düzen hayatı etkilemeye başlar Zehirli bir oluşumsa Hayatı zehirlemeye başlar Aynen öyle evet. Yani nasıl mesela Alkolle ilgili bir sözü yok olursa İslam'ın bu gıdada zehirlenme oluyor e, Hatta Şöyle bir örnek verelim Mesela e, Sosyal medya dediğimiz şey Bugün henüz Dünyanın hiçbir ülkesinde yüzde yüz kanunlarla Tam kontrol edilmiş durumda değil Yeni bir nesne olduğu için Ülkeler henüz Sosyal medya ile ilgili Tam bir donanımlı Kanun hazırlığında değillerdi yani evet. Yakalandılar Bir nevi her ülke Bununla ilgili bir ızdırap hissediyor İşte orada ihtilal yaptı Burada devrim yaptı Aile huzursuzluklarına neden oldu Neden? Çünkü ülkeler Hazırlıksız yakalandılar sosyal medya gerçeğine. Evet. Türkiye'de mesela devlet bu sefer ne yapıyor? Yani kanun koyamadı. iletişimi yasaklamak... Kanundan daha hızlı gelişti. Gelişti, bu. evet. Yani kanun koyucuların süratinden daha güçlü bir sosyal medya gelişimi oldu. Evet. Ne yapıyor? Devlet mecburen mesela filan e, sosyal medya ağını durduruyor. Durduruyor. İletişimi evet. durduruyorum diyor. Evet. Yavaşlatıyorum diyor. Evet. E neden filan yerdeki olaya kışkırtıcılık yapacak bu diyor. Evet. İletişim sağlıyorlar bundan diyor. Evet. Gibi evet. yani bu. E, bunu mesela en basit örneğiyle e, bir ihtilal denemesinde Mısırda gördük. Evet. Yani sosyal medya üzerinden e, ilk yönetimi devirirken kullanıldı deniyor. Tunus'ta kullanıldı deniyor. Bizim ülkemizde de tabii, tabii. bütün Yani büyük ülkelerde de sanayisi gelişmiş. Ülkelerde de bu sorun yani Gezi var. olaylarında kullanılıyor ya da başka bir takım 6-7 Ekim olaylarında kullanılıyor. Evet, evet. Her, her yerde kullanılıyor. Evet. Dolayısıyla devletler bunu boş bıraktıkları zaman yani kanunla devletin sistematiği içerisinde bir yere oturtulmuş olarak bunu hazır bekletmedikleri zaman devletin başına da bela. Evet. Bireyin başına da bela devletin başına da bela. Aynı bu gerçeği dinimiz içinde kullanıyor Dinimiz ahlaklı insan istiyor mu? İstiyor. Kul hakkı olmayan insan istiyor mu? İstiyor. E dinimiz zulmetmemiş insan istiyor mu? Ne zulüm et ne zulüm gör. Yani ikisini de engellemiş ol E Bu sosyal medya bu, bunlarla tersleşiyor. Kul hakkına giriyor. Ahlaksızlığı yayıyor. E devletin otoritesini sarsıyor. E bütün bunlar... İslam'ın temel ilgi alanları Mesela ahlakın Olmadığı yerde İslam niye var ki Başka bir şey daha var hocam Mesela bu sosyal iletişim ağları Falan Onlara ulaşan bilgiyi kontrol ediyorlar Yani öyle merkezler var ki Bizim bütün konuşmalarımız Mesajlaşmalarımız Vesaire Bir yerde diyelim ki bir patron göz ...onun tarafından görülüyor... ...ona göre kullanılabiliyor... ...yani onun ahlakı lazım mesela... ...değil mi? Bir ahlak lazım... ...yani bir de İslam'a... ...ve Müslüman'a... ...zararın önlenmesi, önlenmesi lazım... lazım tabii. ...mesela devlet ne yapıyor... ...filan şekilde... ...peynir satamazsın diyor... ...pazarda diyor... Tabii. ...bunu şöyle bir kalıba koyup... ...sana ne ben peynir istediğim gibi satarım... ...diyebiliyor mu kimse... Demiyor çünkü devletin burada gerekçesi belli. Halkın sağlığını koruyacağım evet, ben diyor. Tabii. Sen ulu orta bu peyniri açıksa açık saçık yerde satıyorsun. Misal yani böyle bir evet. ayrıntısını bilmiyoruz bu kuralı. Ama doğru. Bir ara mesela ekmeği poşette satın evet. dendi. Herhalde o oturmadı. Bir, bir nebze oturmadı. Yani gittikçe oturuyor. Diğer gıda maddeler mesela eti ona göre poşet gibi. Evet. Yani Bunun mantığını anlıyor. Hijyen diyorlar. Hijyen yani. doğru. Bu mantığı anlıyoruz biz. Evet. E, vatandaş olarak da elbette öyle olması lazım zaten. Diyoruz keyfimizi Tarbi, bozacak, pahalıya mar olacak olsa bile. Bu benim yararıma çünkü. Aynı mantık e, ahlakımız için de geçerli. Dini hissiyatlarımız için de geçerli. E, toplum realitesi için de geçerli. Yani e, aile çocuklarını yetiştiriyor... Ama çocuklara para vererek aldıkları bir telefon cihazında çocuğun girdiği filan kanallar sebebiyle çocuk evden kovuluyor. Evet. Yani o çocuğu kaybediyoruz biz. Aile parçalanıyor. Ee, annelik, babalık, kurumu. Yani söz, söz peynir gibi zehirler mi, değil mi? Yani öyle. Peynir, peynir gibi zehirler mi değil? Peynir peynirin düzeyine düşer mi zehirlenmesi? Yani evet. belki bin kat daha tehlikeli. Birinde. Evet. İnsanın bizzat kendisi var. Görüntü, e, zehirler mi mesela? Zehirler mi öldürüyor evet. mu? Evet. E, buralarda dinimizin bu alanı boş bırakmak bir kenara, e, ortada bir yerde bırakması bile mümkün değil. Evet. Neden? Çünkü dedi kodu yapan cennete giremez dedi mi bizim peygamberimiz? Evet. لَا اَدْخُلُ cennete نَمَّامٌ Dedikodu bunun Türkçesi. Yani o onu yaptı, bu bunu yaptı, o oraya gitti, buraya gitti, o karısıyla şuraya gitti. Söz getirdi, götürdü. Dedikodu işte, bildiğimiz evet. dedikodu. Sosyal medya desem buna şimdi ağır olacak, ben sosyal medya demeyeyim. Yani dedikodu. Çünkü herkes sosyal medyayı o anlamda kullanmıyor. Kullanmıyor. Ama genelde ne için kullanılıyor sosyal kodu? Dedikodu için kullanılıyor. Evet. Dedikoducu cennete giremez. Diyen bir peygambere iman etmiş Müminler olarak biz Sosyal medyayı, iletişimi Vesaireyi Boş bırakacak bir din Sahibi değiliz elhamdülillah evet. yani Ortada bir gerçek var Dedikodu bağlan İki, iftira Büyük kul hakkı evet. İftira kul hakkı ya <gülüyor> Öyle bir kul hakkı ki Şehit bile olsan cennete girerken karşına çıkıyor Bekle burada diyor Mesela Kur'an-ı Kerim rahmet kapılarını, merhameti o kadar açıyor ki yani şeytan bile o rahmet kapısından girerdi tövbe etseydi diyoruz değil mi? Evet. E peki hanımlara, kadınlara iftira edip namuslarıyla ilgili iftira yapanlar için ne buyuruyor allah Teala? Şehadetlerini bir daha kabul etmeyin onların diyor. Evet. Adam yerine koymayın demek bu bir daha. Yani hani Kur'an-ı Kerim bütün günahlara yani Allah'a şirk koşanlara bile tövbe kapısını açtı Allah değil mi? Şirk yani Allah'ın haşa. Allah'ın hukukunu ilgilendiren alanlarda. Alanlarda bile. Evet. Yani binlerce Hristiyan Müslüman oldu. Allah'ın oğlu var haşa dedikleri halde. Evet. Ki en çirkin sözü söylemiş oldular. Ama bakıyoruz ki bir kadının iffetine dil uzatan bir Müslümana o kapıları, kapıları kapatıyor allah Teala. Yani kul hakkı olarak bu silinmiyor. Bu çok... E, sosyal medya milletin hanımı ne yaptı... ...kızı ne yaptı bu işle uğraşıyor. Evet. evet direkt bunu yapmıyor... ...belki yapan ama... ...ucunda o olan bir berbatlığa gidiyorsun sen. Evet. Dolayısıyla sosyal medya... ...yani bu kadar hassas kul hakkı... ...insanların iffetiyle ilgili... ...konuların... E, ...konuşulduğu bir alan... ...İslam'ın serbest bıraktığı bir alan... ...mümkün değil olamaz. Niye olamaz? İslam'ın en hassas konularından biri. Mesela... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, ne buyuruyor? Örnekler üzerinden gitmeye çalışıyorum. Bir insanın duyduğu her şeyi nakletmesi, yalancı olması için yeterlidir buyuruyor. Evet. Ve ne diyor? Yani sistem olarak hiç kimse ben öyle duymuştum diye Hı, bir, bir mazeret... mazereti olamaz kimsenin. Evet. Sen naklediyorsan bu sözü kabullendin de naklettin demektir. Şimdi bu bizde bir dini gerçek mi değil mi? Bunda bir tereddüdümüz tabii, var mı? Dini gerçek tabii. Bana ne o söyledi deme hakkı var mı bir hmm. Müslümanın? Şöyle deniyor ben de başkasının yalancısıyım. <gülüyor> Peki bu bir itiraf ama evet, ben yalancı değil, olduğumu zaten. kabul ediyorum. Evet. Peki yalan Müslümanın zina gibi ürkmesi gereken bir şey değil mi? Yalan, yani, yalan tabii. Mesela Efendimiz sallallahu yani sallallahu Ben sallallahu de biri falancanın yalancısıyım Diyerek bir özür çeşidi var mı böyle? Yani. böyle bir özür çeşidi yok, yok çünkü. Evet. İnsanlık içinde yok ki Dinde olsun tabii. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mesela sormuyorlar mı evet. Müslüman işte zina eder mi Böyle içki içer mi Ne buyuruyor İnsanoğlu yapar diyor Yapabilir sonra. diyor yani. Ya Yapabilir yani yapar ruhsat değil yani evet. Olur insanoğlu bu Düşebilir bu batakla. Yalan konuşur mu diye sorulunca ne buyuruyor? Evet Müslüman yalan söylüyor. Doğruluyor hemen yaslandığı yerden. Asla evet. Müslüman evet. yalan söylemez diyor. Neden? Çünkü biri insani bir hata öbürü insani bir kasıt. Evet. Yalan cümleleri zihninde kurarak üretiyorsun sen. Öbüründe şehvetin Yalan belki kalıyorsun. bütün alanlarını zehirliyor insanın hocam. Yani beyin zehirlenmesi. Güvenilmez olacak. hale getiriyor. Trafoya insan. zarar veriyor. Evet, yani bizim evet. iman enerjisi ürettiğimiz kaynağa zarar veriyor yalan. Şimdi yalanı... O zaman din... imanına nasıl güveneceksin adamın? Ya, yalancıysa yalandan adam. Yalandan sonra bir şey yok ortada. Evet. Yani yalandan sonra onun bile doğru olmayabilir. <gülüyor> evet. Yani silüetinde bile sıkıntı olabilir. E şimdi dinimiz... Yalanı böyle görüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu yerden doğrularak asla yalan söylemez Müslüman evet. diyor. E bir nesne ki yalanı doğrusu belli değil. Mesela çok basit bir örnek hocam. Bakan açıkladı diyor. Sen o arada inanıyorsun. Bakan bakan hiç yok böyle bir şeyden. Ama üç dakikalığına oyalıyor herkese. Evet. Üç dakikalığına evet. devlet açıklamış filan yerde katliam olmuş. İsteyen istediğini yazıyor. Bir kontrolü yok ...ve olması da mümkün değil herhalde... ...yoksa sosyal medya olmaz o. Evet. Yani kontrolsüz bir alan. E, burada Müslüman... E, ...dedikodu açısından bakıyoruz... ...büyük bir kaya gibi... ...dinini karşısında buluyor. E, bir iftira açısından bakıyoruz... ...karşısında buluyor. Yalan, büyük bir çarpılma alanı... ...Müslüman kendisini onun... ...karşısında buluyor. E, daha ötesi... ...bunların hepsini bir kenara koyduk. Bu... Tehlif hakları açısından bile bir sorun oluşturuyor. Sen bir nakil yapıyorsun. Adam bunun taşınmasına izin vermiyorum diyor. Sen pdf yapmışın, koymuşsun. Adamın eseri. Bir mesela çok ben bunu arkadaşlara özellikle söylüyorum. Mesela güzel bir fotoğraf görüyor. Evet. Bir sanat eseri gibi bir şey. Bana gönderiyor bak hocam ne kadar güzel diyor. Ben hemen dönüyorum diyorum ki bunu kim bu adamdan almış? İnternete konmasına izin vermiş, vermiş mi bu mi adam, bu adam? Ee, Bakıyorsun ki Adamın haberi yok Gizlice fotoğraf çekilmiş Konmuş Bu bir kul hakkı bizde Sadece fırından ekmek çalmak değil ki evet. Bir sanat eseri Helal bir eserse Mesela heykel meykel değilse böyle Helal olan bir şeyse Onun fotoğrafının çekilip izinsiz, telif hakkı ödenmeden dağıtılması da haram bir şey Kul hakkı bu sa dünya çapında bir mesele bu biliyorsunuz hocam telif hakları meselesi yani sanat eserlerinin kullanılması Benim telefonuma yani. göndermişler ama Evet yani ben, o, ben ben almadım göndermişler diyor. Yani orada sanki hukuk tamamen devre dışı kalmış durumda. Ama kalmamalı mı Birilerinin hukuku geç kalmış olabilir. Evet. Hollanda, Almanya hukukunu yetiştirememiş olabilir. 1400 senedir bu hukuk bende var ama. Var, evet. Ya yani benim farkım belli olmalı. Demek ki şöyle orada hocam, yani farkındalık kayboluyor. Yani Müslümanın mesela bu işte ya bu hukuk konmasa bile benim içimde bir hukuk var. Şu alanları süzen diyecek bir hassasiyet sanki aşınması da söz konusu. Herhalde. Evet. Herhalde yani imanımızın ucuna dayanıyor onu belgelendirmek evet, istiyorum. Evet. Bir meselemiz daha var. Şimdi yaklaşık 100 senedir ortalama biz bu sorunu görüyoruz. Değil mi? Belki 120 seneyi de bulabilir yani gazetelerin dünyada evet. varlığı 100-120 senelik bir mesele değil mi bu? Aşağı. Yani evet. Halk düzeyine düştü. Belki daha önce daha da öncesi yaptı. var ama var ama yani. bizim İstanbul Hatta bu 120 senelik bir sorun. Gibi, evet. 150, olsun. 150 olsun. 150 olsun. Bu 150 senedir Müslümanlar başkalarının hanımlarının fotoğraflarını görüyorlar. Evet. Bizde kadın muhafazası, kadını muhafaza etme, kendi eşinden başkasına bakmama, kendi eşinden başkasının Suretini incelememe hassasiyeti aşağılara doğru düştü, eksiye doğru iniyor şimdi. Evet. Sırf bu açıdan başka hiçbir kul hakkı falan olmadığını kabul edelim. Eğer bu Müslümanların haram olan görüntüleri, insan bedenindeki haram olan görüntüleri, ...normlaştıracakları... ...bir mekanizmaya doğru götürüyorsa bizi... ...normal artık onun... E, ...hanımının çırılçıplak değil de sadece yüzü görülüyor... ...sadece silüeti görülüyor... ...gibi diyecekse Müslümanlar... ...bizim için... E, ...şöyle ayağa kalkıp ne oluyor... ...dememiz için yeterli bir sebep bu... He. ...sırf bun, bu açıdan bakacak olur ...bir de bu mesele var sosyal medyada... ...iletişimde... ...bu açıdan biz... ...filan gazeteye... ...para verirken filan sosyal medya ağına girerken, filan işte iletişim kanalını kullanırken ayrıntılarına girmeden söyleyelim. Kıyamet günü Allah gıybete katılıp katılmadığımı soracağına göre bu, bu beni ilgilendiriyor. Yalan iştiraki yapıp yapmadığıma yani bir yalana katılıp katılmadığıma göre, bir e, iftiraya katılıp katılmadığıma göre... ...inceleyip ancak bir sosyal medyada bulunabilirim ben. Veya bir gazeteye para verebilirim veya izleyebilirim bir gazete, televizyonu, bir kanalı. Burada bir nokta daha var üstadım. Ondan sonra dini hükmü boyutuna gelelim diyorum. Şimdi e, adımız gibi biliyoruz gibi dünyayı e, Amerika yönetiyor diyorlar. Çin yönetiyor, Rusya yönetiyor diyorlar. Ama bu esasen onların medya gücüyle yönetiliyor. Yani bir odaklar Amerika'yı yönetiyor da Amerika'da ülkelere tesir ediyor, halklara tesir ediyor. Neden? Çünkü Amerika bir yere geldiği zaman ordusuyla oranın halkı bile hoş geldin diyor ona nispeten bir, bir bölümü en azından. Yani Amerika önce zihinlere giriyor, zihinleri hazırlıyor böyle bir. Sonra toprağa geliyor. Tabii. Bu zihinleri medyasıyla, iletişim kanallarıyla hazırlıyor. Doğru. Hatta o kadar ki Amerika gelse de bir kurtarsa bizi diye bir lütuf yaptırıyor. Evet. Geldi Irağa, değil mi? Irak ne olursun geldi çağırtırdı kendini. Bir... Bayrağını taşıdılar hocam yani bu, bu, unut, Ben unutamadım <gülüyor> o günler evet, Bayrağını hani. taşıdılar bu, yani. Bunu bunu ağlayacaktım ben Bir de duyduk ki tazminat istiyor Ben daha evet. okyanus ötesinden geldim Bir sürü masraf ettim Masraflarımı verin diyor, verin diyor. O masrafları dedi Yani Irak'ın 100 senelik ekmek peynir parası Diyelim tabii, tabii. Bir, Petrolünü... de, bir de bunları aldı gitti adam Bir de teşekkür bekliyor Evet. 1 milyon insan öldürdü burada hocam 1 milyon istatistiklere giren insan öldürdü evet. kim bilir ne kadar da kayıp mesela onlar göçmen olarak biliniyor şimdi. belki de onlar da öldürdü şey deniyor hocam Irak'ın böyle ilmi birikimi bütün yetişmiş insanlarını bireysel suikastlarla öldürdüler Mossad ajanları yani sırf geleceğini yok etmek için hocam, bir anlamda. Müzeleri toplam, gitti, evet. kütüphaneleri gitti, türbelerine varıncaya kadar evet, perişan evet. etti. Yani bunu neyse oturup ağlayacaktık biz. Eyvah, ah vah diye. Bir de adam tazminat istiyor hocam. Evet, <gülüyor> yani evet. sanki sanki bunu ben çağırdım gel toprağıma der gibi. Evet çağıran oldu ama. Çar bu işte Rusya'da öyle giriyor hocam. Mesela Afganistan'a ...çağırdılar da geldim... ...şimdi mesela Hatırcı Suriye'de... Yani, de, rica, Suriye'de üzerine geldi. ...Rica üzerine geldim diyor... ...Suriye'ye diyor mesela Rusya... ...Suriye'de işte üstlerim üstlerim hepsi... ...çağırdılar da geldim... ...diyerek var yani... ...işte bu noktaya... Evet. ...ne kanalıyla geliyor bu bizim... ...zihinler hazırlanıyor... Onu. ...zihinleri de bu iletişim kanallarıyla... ...televizyonuyla, ile, radyosuyla... ...ne varsa artık ortada... Evet. ...o zaman biz Müslüman olarak düşmanlarımızın topraklarımızın ve dinimizin düşmanı olan düşmanlarımızın üzerimizdeki bir savaş stratejisi malzemesi olarak kullandıkları bu medyayı ölçüsüz kullanamayacağımızın bir kuralı evet, çıkıyor ortaya. Evet. Yani medya kullanılacak ama ölçüsü var. Ben diyorum ki kardeşlerime basın mensubu musun sen? Yani bu alanda uzman birimisin? Hayır. O zaman sen yabancı bir ajansın veya yabancı bir televizyonun senin kanalında izleyicisi olmayacaksın sen. Ya yani en azından sahibi Müslüman olan, Müslüman hassasiyeti olan bir kanalı izle, bir gazeteyi oku, bir haber bültenine bak. Neden? Çünkü en azından Müslüman Altını çizerek verir sana bu hain böyle diyor diye. Öbürü de üstünü çizerek veriyor sana bunu. Bak ne kadar güzel su, evet. diyor. Yani mesela siz gazeteyle uğraşan bir insansınız, Yazar çizersiniz. Sizin masanızda ben geliyorum on tane gazete buluyorum. Fazla okumuyor gazeteleri geliyor bana. Daha çok var. Benim kütüphanemde ne kadar fıkıh kitabı varsa... ...sizde o kadar gazete olması normal. Evet. Çünkü siz e, uzman olarak... ...süzmek için bunu kullanıyorsunuz... ...yani karşı taarruz için... ...düşmanınızı tanımanız gerekiyor sizin... Evet. ...gazetecisiniz siz... Evet. ...ben öyle değilim ama... ...ben o gazetelere dalsam... ...bütün feiz bereketim gider o gün... ...beni evet. alır götürür... ...gittiğim yerde düşünce anlarım... ...beni alıp götürdüğünü... Evet. ...bu filminde de böyle... ...dizi filminde tabii de, de böyle... Tabii. ...haber sunumunda da böyle... ...aynı şekilde... ...tahlillerinde de böyle... Hatta coğrafya sunumu yaparken, belgesel çizerken de bunu yapıyor adam. Tabii ki. Tabii belgesel ki. yaparken de beni Allah'ın yarattığı bir dünyada değil, onların keşfettiği bir dünyada dolaştırıyor belgeselinde. Sözünüzü unutmayın hocam. Merhum Musa Efendi. Ahmetullahi Allah, Allah rahmet eylesin. O bana demişti, Ahmet Bey siz her gün böyle bu kadar gazete okuyorsunuz. Zaman zaman bu Allah dostlarının sözlerini de okuyun ki dengelesin <gülüyor> falan demişti. Yani size istifara davet etti. Bize, yani. bize de bize de takviye lazım hocam. Şüphesiz... Yani sürekli gözümüz. Ben hep söylerim gençlere de söylerim. Yani siz mesela bir ay süreyle falanca gazeteyi okursanız, falanca televizyon kanalını izlerseniz, onun gördüğünü görmeye görmediğini görmemeye başlarsınız. O nasıl görüyorsa öyle görmeye başlarsınız diye. Hocam bunu anlatmak istiyorum. Evet, işte. bunu evet. anla yani bu bir savaş konusu bütün dünyada evet, değil doğrudur, mi? Adamlar doğrudur. buna servet yatırıyorlar. Tabii ki Tabii. Bizdeki gibi öyle. Bir gazete sadece bilgi vereyim değildir. Onun için gazete çıkar mı bu Çıkarmaz, dünyada? Çıkarmaz. Çıkmaz. Değmez çıkmaz. E, Türkiye'de örneklerini gördük hocam. İhtilal evet. yaptılar. Tabii. Müslümanlar 28 Şubat gazetelerin ürünü değil mi? Evet, Televizyonların medya, ürünü. Medya, medya. Evet. Yani işte, dolayısıyla biz ümmeti Muhammed olarak yani top, tüfek, tank, uçak, konusuyla ilgileniyoruz ni Allahu teala ve ettul ummetu staatun min kuvvetin buyur. Onların üstünden gelecek kuvveti, kuvveti hazırlay hazırlayın, hazırlayın yani. buyuru. Yani sadece tank değil ki belki de tank geri doğru çekilmeye başladı bu savaşta. Ya yani önce zihinlerde kazanılıyor. Savaş. Kazanılıyor. Ondan evet. sonra da teslim almak için tanklarını evet. salıyor. Evet. gibi. Dolayısıyla bizim hem kendi medyamızın güçlü olması ...var olması gerekiyor... ...çünkü bu hayatın içinde bir ihtiyaç dedik... ...yani fırın açtığımız gibi... ...bunu da açıyor olmamız lazım... ...hem de onların... ...tanklarına karşı... ...siper kazdığımız gibi... ...medyalarına karşı da siper kazmamız lazım... ...vatan mefhumunu öldürüyor... ...ırkçılığı... ...köklendiriyor... E ...dinimi baltalıyor... ...İslamiyeti... ...kaba saba bir din olarak haşa... ...gösteriyor... Ee, Hocam bunu Yani tabi Düşman kuvvet Dost kuvvet bu bağlamda da Bunu okumak mümkün ama Yani Normalde Müslüman insanlar içinde de bu tarz bir Kullanım ortaya çıkıyor Zaman zaman Yani onlara da bir şey söylemek lazım Yani bu işi e, Sanki din adına yapıyormuş gibi Dindarlığın bir uzantısı olarak yapıyormuş gibi yapmalar da söz konusu ben yani. Ben sözümü sonunda oraya getirip Öyle şöyle <gülüyor> diyecektim. O zaman onu şimdi söyleyeyim. Evet. Bütün yani son sizin 5 dakika kaldı deyince ben diyecektim ki bunların <gülüyor> hepsini kafirler için söyledik. Evet. Yani kafirin Müslüman'ın gazetesi, televizyonu da kafir gibi ise ya e, Bu söyleyeyim. sözleri de o üstüne almadan biz tedbirimizi alalım. Evet, diyecektim, diyecektim sonunda. Yani biz bunu rahat konuşalım diye kafirlerin üstünden konuşalım şimdi. Evet. Doğru. Ama Müslümanın gazetesi, televizyonu, sosyal sitesi, medyası, internet sitesi eğer beni yalana götürüyorsa, beni iftiraya götürüyorsa, kul hakkına şahit tutuyorsa beni, siyasi zulme alet ettiriyorsa beni, sömürüye alet ettiriyorsa, yani Müslüman da. Çin'e hizmet ediyorsa, Rusya'ya hizmet ediyorsa, gazetesiyle, sosyal meddesi böyle bir haberle olsun. Hocam kendi şeytanına da olabilir, kendi nefsine de olabilir. Yani Müslüman bir toplumda mesela yani iftira olmaz diye bir şey yok Hayır, ya, yalan olmaz nerede diye bir... varsa bu, evet. bu nerede İn, varsa insanın olduğu yerde bir takım yani ahlaki Pürüzler ama ben hocam evet. camide namaz kılan Müslümanım değil mi evet. Cuma kılıyorum en azından camide evet. benim gazete okuduğum gazete camide açabileceğim gazete olmalı hocam bu kadar basit evet. benim sosyal medyam çocuklarımın ...nereyi takip ettiğini... ...baktıklarında utanmayacağım bir yer olmalı... ...Hayaper'den var kabul ederek söylüyorum... Evet. ...yani çocuklarımdan... ...eşimden gizli bir... ...takip ettiğim alan... ...olmamalı benim... ...hocam bence bazı şeyler... ...yani zaaflar... ...çok kategorik değil... ...ne demek istiyorum... ...yani adam bir yalanı... ...yani... ...din namaza da gidiyor... ...camiye de gidiyor ama... Yalan giriyor hayatına Söz getirip götürme giriyor hayatına Yani Gıybet giriyor hayatına Yani bence biraz daha Yaygın bir afet bu Yani onun için Şimdi burada şunu konuşursak Mesela ya bunu falanca Gavur yapıyor Üstümüzden atarız gibi geliyor bana Yani bizim kendi içimizdeki tedavide Bunlar oluyor Ve biz yani Gıybet olmasın ama diyerek mesela başlayarak gıybet olmasın ama diyerek bir başka Müslümanın etini yiyoruz yani. Bilmiyorum Şimdi, yanlış mı düşünüyorum? Hocam öyle ama e, şunu söylemek istiyorum ben de bunlar olmaz Müslümanlar arasında dersem abes bir iş olur. Nasıl tabii, olmaz? Tabii. Olacak bunlar. Evet. Ama bunlar sistemleşmez Müslüman'da. Evet. O noktayı izah etmek istiyorum. Kafir de sistemlidir bu. Yani. Sistemleşmez konusuna da Yani bunlar Olağanlaşıyor hocam Yani olağanlaşıyor Yani böyle normal bir tedavül Haline geliyor hassasiyet Kayboluyor Niye o zaman biz İslam toplumu diye isimlendiriyoruz işte bunu hocam İslam toplumunun da sorunları var Yani onu konuşuyoruz Zaten altın oluk bunun için çıkıyor Siz bunun için insanlara gidiyorsunuz Aman şuna dikkat edin Diyorsunuz yani değil mi yani yani biz bence o Müslüman'ın kendi Müslümanlığı üzerinde de düşünmesi lazım. Yani yani diyelim bir fasık bir haber getirdiğinde yani sizinle ilgili benimle ilgili falanca Müslüman'la ilgili bir haber getirdiğinde biz yok kardeşim git böyle bir şey olmaz gibi bir refleks mi koyuyoruz? Aa böyle söylemiş olabilir mi? Ya da bir bakayım ne demiş. Ha ne demiş değil ne mi? demiş tabi. Bunlar yok mu? Doğru değil yani? ama bir bakayım. Evet. Hocam bunlar var. Evet. Peki bu toplumda namaz kılmayanlar da var. Evet. Namazı yanlış kılanlar var. Var tabii. Abdesti evet. tam almayı bilmeyenler var. Evet. Değil mi? Bunlar Müslümanların içinde olabilecek eksiklikler. Muhakkak. Muhakkak. Bunu yadırgamak da doğru değil. Evet. Bu var diye ağlamak da doğru değil. Doğru. Bunlar sistemleşir, benimsenir. Hayatın bir parçası haline gelirse çöktük o zaman işte. ...gidişat dediğiniz doğru... ...gidişat bizi o sisteme doğru götürüyor... ...yani helal mubah... ...helal mubah... ...yalanlar, iftiralar bizde de olabiliyor... ...gibi bir sonuca gidiyorsak... ...biz yandık o zaman... ...Allah muhafaza buyursun... ...o zaman namazımızın da bir anlamı kalmıyor... ...orucumuzun da anlamı kalmıyor... ...yani da bunu temizlemiyor... ...bir daha ondan sonra... ...neden? E çünkü allah Teala bizi yalansız insanlar görmek istiyor... İftira etmemiş iftiraya şahit Olmamış insanlar görmek istiyor bizi Allah erkeğiyle kadınıyla Kimsenin dedikodu yapmadığı Müslümanlar olmamızı istiyor Allah Bunu camide yapmadığımız gibi Bir düğünde de Yapmıyoruz kullandığımız Telefondaki cihazda da yapmıyoruz Mesela bir işte gruplar kuruluyor şimdi Hani WhatsApp tabii, grubu tabii, dedikleri WhatsApp Bana soruyorlar Hocam WhatsApp grubuna girmek caiz mi Bakayım grubuna diyorum Evet. Grubuna bakayım ondan sonra Bir kere bir yalan konuşulduysa orada oradan çıkacaksın O şartla istediğin gruba gir Birisi eşiyle yemek yerken paylaşım yaptıysa O gruptan çık evet. Neden? Çünkü biz bir mecliste otururken Orada haşa Peygamber'e iftira edilse kalkarız o meclisten Eğer susturamıyorsak Bakın Mesela çok önemli yani. Kalkmak zorundayız o meclisten Haşa hatta ve hatta İmam-ı Azam'a hakaret edilince bile ya susturuyoruz ya kalkıyoruz. Evet. Kendi şeyhımıza dil uzatılınca e, sinir kübü oluyoruz, kalkıyoruz. Öyle olması lazım. Allah'ın dostlarıyla ne uğraşıyorsun kardeşim evet. diyoruz. Bunlar mukaddesatımızdan. Bireysel mukaddesatlarımız arasında iftira etmemek, iftiraya şahit olmamak, iftiraya destek olmamak da var. Yalanı asla dinlememek, Konuşmamak, yalanın şahidi olmamak diye bir mukaddes anlayış var bizde. Şunu mesela konuşabilir miyiz hocam? Yani insan niye tedavül eder, ettirir bu tarz şeyler? Mesela yalanı niye ya da iftirayı ya da ne bileyim gıybet malzemelerini niye tedavül ettirir? İnsan İnsanlar niye, ne var? bu? İnsan niye esnerse, <gülüyor> evet. niye uyuklarsa, evet. kestirme yaparsa... ...onun içinde bunları yapar hocam insani zafiyetlerimiz bunlar lezzetli deniyor hocam başkasının Oo. etini yemek Oo, hocam lezzetli de, deniyor kendi yani. elini kimse ısıramaz ama evet. yani kuzunun etini ısırmak daha daha lezzetli olur bu insan olarak bünyemizde var Evet, evet. yani mesela cinsel şehvet bize ithal değil evet. bir kendi bünyemizde var yaratılırken evet, biz evet. yani 15 yaşından itibaren herkese bu kışkırtılmışlık var evet. doğal olarak var Tatlı tatlı uyumak da var. Evet. Birisi bir masal anlatırken uyumak çocukluk hatıralarımızdandır bizim. Evet. Büyüyünce bu büyüklerin masallarına dönüşüyor. Büyüklerin yalanlarına dönüşüyor. Yahut da birisinin bir sıkıntısını bize zarar vermediği için dinlemek de zevk veriyor. Evet. Filanca filanca ile kavga etmiş. Dövüş seyrediyoruz hocam. Evet, İnsanlar güreş ya. seyrediyor değil seyrediyor. mi? Seyrediyor. Horoz Box. dövüşü seyrediyor. Hayır birbirlerini kan içinde bıraktıkları görüşü seyrediyorlar. Seyrediyor. İnsan niye savaş filmi gibi filmler seyrediyor? Evet. Niye vurdu kırdı filmleri seyrediyor? Kan görmekten aslında zevk alıyor insan. İlkildi falan yapıyor ama aslında zevk alıyor. Evet. Zevk alıyor. Yaratılışımızda var bunlar. Zaten Allah da bize bilerek murad ederek koyduğu bu. ...sistemin içinden... ...tertemiz çıkıp çıkmayacağımızı... ...görmek istiyor. Evet, evet. Yani ben kıyamet günü... ...bütün fırsatlar elime düştüğü halde... ...Allah lütfetti de... ...kendimi korudum da zina yapmadım... ...diye övündüğüm gibi inşallah... ...sosyal medyada... ...kimse bana bir şey demeyecekti... ...buna rağmen dedikoduya girmedim... ...buna rağmen o basına bakmadım... ...o medyayla ilgilenmedim... ...demem gerekiyor. Yani bizde zina... Hangi şartlarda oluşuyor kumar hangi zevklerden ve dürtülerden dolayı oluşuyor ise veyahut da işte kaçak iş yapmak haram çalmak nasıl oluşuyorsa alkol hangi zevklerden dolayı bize geliyorsa kulaklarımızın dedikodu duyması da bundan kaynaklanıyor. Evet, evet. başkasının eşini veya serbest bir kadını görme arzusu da bundan kaynaklanıyor benim imtihanım sadece sabah namazına kalkmak değil. Alkol masasından da kaçmak, dedikodu ortamından da kaçmak, namaz gibi imtihanım benim. Evet. Kulluğu sadece namaza, zekata, ramazanda oruca daralttığımız için bu sıkıntılar Çünkü Ahlakı ekstra bir konu gibi görüyoruz dinimizde. Evet. Halbuki evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben size namaz kıldırmak için gönderildim mi diyor, ahlakı tamamlamak için mi gönderildim diyor. Tanıtım çok önemli hocam. Ya ya. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yani zekat vermeyeni cezalandırırım. Namaz kılmayanı cezalandırırım diyor. Ama ben güzel ahlak tamamlansın diye geldim diyor. Ünleme buistu ahlak değil mi? Hocam ahlak bu sosyal medyayı ahlak konusu gördük diyelim. Tabii ki baştan beri anlatıyorum ahlak konusu değil bu. Helaller haramlar, Helaller haramlar konuşuyor Kul hakkı, hakkı ya kul hakkı. Şehidin ayak bağı kul hakkı evet. Şehidin bile ayak bağı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Üzerimde kimsenin hakkı olmadan Ahirete gitmek istiyorum buyurmadı mı ya Bir peygamber olarak Rahmetellil alemin Böcekler bile onun rahmetinden istifade ettiler Ama o ahirete kul hakkıyla Gitmekten korktu Kul hakkı sadece Bir adamın evini yakmak mıdır bir de şey var değil mi hocam? Yine hadisler, dilinizi dilin korunması konusunda. E, hocam bu, bu bunları biz saysayak ansiklopedi çıkarız evet. ortaya. Yani Tabii. kul hakkını kutsal gören bir dinimiz var hocam kulak. Evet. Kâfir'e kul hakkı veriyor ya. Evet. Savaşı ilan ediyor ona ama kul hakkına da kul hakkı olarak kâfirin de hakkı var. Kâfirin malını gasp edemiyorsun, kâfir'e hakaret edemiyorsun, kâfirin dedikodusunu yapamıyorsun. ...yani hem Allah'ın düşmanı diyor kafir için... ...ama insanlığına dokunduğu... ...kafirin yüzüne vurmayı yasaklıyor din hocam... ...Allah Allah... ...yüze Allah vurmayı Allah. yasaklıyor ya... ...bunun daha ötesi var mı ya... İ ...insan... Ya ...savaş halindeysen ayrı bir hukuk... ...ama Sa insan savaş... ilişkilerindeyse... ...evet... ...mesela evet. Yahudinin cenazesinde ayağa kalkmış... ...ayağa kalkmış... kalkmış ya yani. bunu, ...bunu duyduktan sonra hocam... ...bizim hepimizin şeriatımızı yeniden tanımamız gerektiği anlaşılıyor... Ya de Mendebur bir Yahudinin cenazesiydi diyor ama insandı diyor ama insandı diyor bu ne muhteşem bir şey hocam. hocam mesela diyor. buradan yola çıkarak bir İslam tarifi yapsak yapalım hocam yani insan ilişkileri tarifi yapsak sanki bu lazım gibi geliyor bana. Sizin yani, şikayetiniz aslında bu. Ahlakı namazın gerisine düşürdük evet, biz. Evet. Siz bunu isimlendirmiyorsunuz böyle. Ben diyeyim bunu dedi. Ahlakı biz birinci derece konular arasında görmedik. Okulda zorunlu bir dersin adı olarak gördük. Evet. Sürekli örnek verirken mesela iman testimizi ailede yapalım dedik. Geçen haftaki samimiyet evet, dersimizi evet. bir hanımefendi dinlemiş. Evet. <gülüyor> Bana bulmuş telefon etti. Eee... Önce teşekkür etti sonra da dedi ki iki gün oldu sizin dersinizi radyodan dinledik dedi eşim rahat uyuyamıyor iki gündür dedi Allah Allah. bana yalvarıyor benim cenazemde sen gerçekten şehadet edersin değil mi diyor Allah çok Allah. mutlu oldum Lüt, çağırdım eşiniz de buyurun dedim bir çay içelim. Ya benim de hoşuma gitti şöyle Hı -hı. o verdiğim örnek yani hepimiz eşimize karşı samimi miyiz? Evet. Testini evet. yapalım dediğimde bir Müslüman etkilenmiş bundan mutlu elhamdülillah oldum. Hocam. Ee, yani, ulaşıyor elhamdülillah hocam. Diğene ulaşıyor sesler. Elhamdülillah. Yani, bir kişinin hidayeti diye hadis var. Evet. Şimdi burada hocam biz şöyle bir e, açılım yapmamız lazım. Ahlakı yani sosyal ilişki. Ahlak kendi kendine yaşadığı hayat değil insanın. Değil, evet. Kendi kendine yaptığına ibadet deniyor. Evet. Ahlakı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin koyduğu yere koyuyor muyuz? Evet. Mesela ahlakın en önemli göstergesi hayat duygusu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Haya yoksa sen de istediğini yap serbestsin evet. Yani hayvan yerine atıyor onu. Evet. Nasıl hayvanlar her şeyde serbest? E biz hayayı, ahlakı, sosyal kimliğimizi medyada kullanamadığımız zaman... Kullanma hassasiyetini standart haline getiremediğimiz zaman Yani namaz dinimizin bir bölümü sadece Bu cümlenizi de biraz açın Yani kullanma hassasiyetini Bütün bir hayat disiplini haline getiremediğimiz zaman yani Ben orada da takılıyorum Yani diyelim ki bir olayda ...uyarılıyoruz. Ama bir hayat disiplini haline getirmek de... ...şimdi önemli. mesela biz İslam devleti Dilimi istiyoruz. tutmak yani değil mi hocam? Aynen. Örnek <gülüyor> vereyim hocam. Biz Buyur. İslam devleti mücadelesi yapıyoruz değil evet. mi? Elhamdülillah. Halife istiyoruz. Evet. İslam devleti istiyoruz. Kur'an hükümran olsun istiyoruz. Evet. Başka türlü Müslüman nasıl olacağım? Elbette bunları isteyeceğim. Ama benim 24 saatim içinde... ...bu iddia ettiğim... ...büyük İslam arzusu... ...hilafet arzusuna rağmen... Ahlak zafiyetleri var. Ya yani nasıl olacak i̇şte o? İşte standartlaştırmıyoruz bunu. Nasıl olacak o yani? E bu olacak hocam. Yani, yani nasıl? bizde ahlak zah. Ya ben kendi bünyemde o devleti oluşturmamışsam hocam. Ha. Yani o disiplin. Kaldı ki bunu ha. ben oluşturabilirim değil mi? Evet. tabii yani ki yani. Bunu Amerika ki müdahale etmiyor, etmiyor. Edemiyor yani. yani Ailemle aile müdahale etmiyor. Yani orada İslami hayatı oluşturamamışsam en küçük birim olarak. Değil mi ya? Yani? Onu yapamıyorum ama büyük şeyi istiyorum. İstiyorum. Hasan Elbennaya Allah rahmet etsin. Ne diyor? Siz İslam'ı evlerinizde yaşayın Allah da sokaklarda yaysın onu diyor. Evet. Böyle güzel bir ölçü yani. Biz sokakları ararken bizde bir altınoluk dergisinde bir kapak yapmıştık hocam. Nasıldı? Kendi iktidar alanını İslamlaştırmak evet. diye. Çok oluyor mu? Çok yani. oldu ama evet. işte iktidar alanımız diyelim ki kendi bedenimiz değil mi? Herhalde o. Evet. Kendi kalbimiz yani iktidar alanımızsa e, evimiz. Yani. O zaman burada şöyle bir kural koyabiliriz. Sabah namazı kaçırdığımızdaki endişelerimiz. Ahlak zafiyetimizde de ortaya çıkması, çıkması gerekiyor. gerekiyor. Çünkü Allah ahlakı da emretti, namazı da emretti. Birine beş defa günde farz dedi, öbürüne de peygamberinin yaşam tarzı dedi. İkisine de uymak zorundayız biz. Yani ahlak konuları akide kitaplarında sayılmıyor diye... İslam'ın şartlarından biri olarak sayılmıyor diye bir şey yok ki. İslam'ın şartlarından biri Kur'an'a uymaktır. Kur'an ahlak olduğu Bina gibi. Kur'an ahlak. Evet. Kur'an'dan Kur daha büyük ahlak olur mu? Resulullah Müslüm. Efendimiz'in hayata Salonlar. ahlak. Peygamber Efendimiz ahlakın ölçüsü zaten. Ali, biz Müslüman olarak namaz hassasiyetimizi ahlakta da gösteriyoruz. Ahlakımız da bizi sosyal medyada veya normal medyada iletişim alanlarında Müslüman olarak ortaya çıkarıyor. Ben bir gün bir örnek vereyim hocam. Yani kendimi böyle öne çıkarmak gibi değil de... ...bir ara böyle telefonlar dinleniyor filan gibi bir evet. şeyler vardı. Artık dinleniyor diye bir şey kalmadığından o unutuldu şimdi. Yani sanki ben mesela telefonla görüşürken açık bir kamera önünde konuşur gibi konuşuyorum. Başka evet. bir anlamı kalmadı. Bir gün bir, e, o zamanlar bir firmada... ...üst düzeyde bir mühendis arkadaş vardı... ...dedi ki hocam sizin bir hassasiyet... ...göstermeniz gerekmiyor bu konuda dedi... ...neden dedim... ...çünkü ben senelerde sizinle telefonla... ...görüşüyorum dedi, hep selamun aleyküm... ...diyorsunuz dedi, siz zaten ipucu veriyorsunuz... ...dedi, sizin taranmanıza gerek yok... ...dedi... <gülüyor> <gülüyor> ...bundan mutlu oldum... Evet. ...beni demek ki selamla başlar biri olarak... ...tanımış... Evet, evet. ...yani selamla başlıyor... E bu... Bizim bir standardımız işte hocam. Mesela, evet. mesela ben yalan konuşmam, iftira etmem. E, Haç amcayım zaten böyle olacak değil mi? Bir şey daha ilave edilmeli. Yalan konuştuğun yerde senin sözünü keser. Evet. Konuşturtmaz seni dikkat et. Yani o ayrı bir hassasiyet mesela onu yeterince yapmıyoruz. En azından dinleme pozisyonunda kalıyoruz yani o i̇şte Müslüman diye... kalmıyor. Sahabe kalmıyordu. kalmıyor. Allah'tan kork evet. bu cümleni kapat diyordu. Kapat diyor değil mi? Evet. Yani aynısını yapmak paylaşmıyor zorundayız. Paylaşmıyor onu. O, o iklimi paylaşmıyor. Aksi takdirde ben de ayak uydururum öbür tarafa zaten. Evet, yani ben evet. akidemi, imanımı, ahlakımı dışa doğru yayma mücadelesi yapmadıkça... Dış saldırılardan benim ahlakım da küçülecektir gitgide. Evet. Küçüle küçüle sonunda küçücük bir çekirdeğe dönecek. Hayallerimde bir gıybet haramdı diye bir şey kalacak. Kadın resmi haramdı, erkeğin ahlaksız resmi haramdı diye bir şey olacak. Ondan sonra ben toparlayacağım belki evet. diye düşünüyoruz. Bu sebeple ahlakımızı namazımız gibi görmek zorundayız. Sosyal alanlarımız... Büyük oranda ahlaka ait ama içinde hukuk bölümü de var bunun. Zaten kul hakkı bunlar. Kimsenin kuzusunu kesip bahçesinden kesip de kebap yapamadığımız gibi birinin etinden gıybet eti ziyafeti de çekme hakkımız da yok bizim. Burada hocam siz saate bakmaya başladınız. 2-3 evet, dakikamız ee, kaldı hocam. En başta siz bir ayet okudunuz. Hocuras evet, suresinin ayetini kaldık, okudunuz. Evet. Ben o ayetle... Teber kapatalım Ta istiyorum tamam. hocam. Tamam, Şimdi ayet ne buyuruyor Allahü Teala? Ey iman edenler, bir fasık, fasık. Sizi haber getirdiğinde onu araştırın. araştırın. Sonra pişman, pişman olursunuz. Pişman olursunuz. Canım. Ya Allah, ne ha, muhteşem bir ya, ölçü. Ya. Bir fa. Peki hocam, fasık kim? Ey iman edenler diyor. Evet. Değil mi? Ayet mümine, mü'mine ediyor. hitap ediyor Mümine ita Fasık kim? Mümin ama günah işleyen adam yani ahlakı zafiyetleri bulunan namaz tembelliği bulunan adam demek. Dolayısıyla ayet ey müminler içinizden biri size bir haber getirdiğinde araştırın diyor Fasık Seher. Ayet bu kadar açık anlaşıldı evet, değil mi evet, hocam? Evet tabii ki. Peki kafir birisi bir haber getiriyorsa. Ya. Ona baraj oluşturup... ...düşman, evet. senin düşmanın, ümmetinin düşmanı... ...topraklarının düşmanı birisi... ...sana bir haber getiriyorsa... ...basın yoluyla... ...veya sosyal medya yoluyla... ...hocam eğer... ...bizden birisi... ...sadece ahlak zafiyetleri var, iman zafiyetleri var... ...ama Müslüman bir insanın... ...getirdiği habere inanma... ...pişman olursunuz buyuruyor... ...peki pişman olursunuz ne demek... ...siz... Kıyamet günü bize onu bir fasık getirmişti o haberi diyemezsiniz. Bir de bu haberi süzmek gerekiyor demek ki hocam. Yani haberi bakınca anlamak lazım. Bakınca bu haberin problemli bir yanı var. Değil mi? Bunu görmek de gerekiyor. Buna dair bir bunu da hiç hassasiyet oluşturmak <gülüyor> gerekiyor. Hocam, habercilik, medyacılık evet. bir fakülte konusu mudur? Evet. Değil mi? Fakültede tabii öğreniliyor. Ki, tabii ki. Uzmanlık alanı mıdır? Evet. O zaman bir uzmanın hazırladığı bir haber cümlesine sıradan herkes takılır. Haberden hastalık gibi uzak durmak gerekiyor hocam. Evet. Dinlediğin haberin sana etki edip edemeyeceğini bilemediğin bir dünyada yaşıyoruz biz. O sebeple Müslüman'ın kanalı diye, Müslüman'ın basını diye Sansürün en üstte bir kuralı olması lazım. Onu da test edeceğim Müslüman da dediğiniz gibi pot kürüyor yer yer. Yani Müslüman da arıza hep o da iftira ediyor. O oluyor hocam yani bunlar hayatın realitesi maalesef yani. Bizim Biliyor gerçeğimiz şu kıyamet günü gazetelerde çıkmıştı benim haberim yoktu diyemeyeceğiz. Evet. Bunu bildikten sonra Belki herkes Belki Müslüman diyelim ki haberciye doğru haber ver diyebiliriz. Mi? Ha, ona yani, ikaz ona, ederiz Onu ikaz ederiz yani Doğru haber senin imanının Gereği diyebiliriz Öbürüne de tüketiciye de Yani bir süzme mekanizman olsun içinde. yani doğruyu Yanlışı Fasıkın haberi mi doğru insanın haberi mi Bunu Hocam, Şimdi evet. hem dışarıdan hem içeriden bir Büyük evet. haber dünyası var Dışarıya karşı bir çizgi çizebilsek İçeridekiler ile rahat bir Evet. Emri bil maruf, ne, ne yanil münker yapacağız bu, bu arada. Evet. Ama hem içeriden hem dışarıdan olunca nefessiz kalıyoruz. <gülüyor> Yetmiyor nefesimiz. Evet inşallah bu duyarlılığı en azından konuşmuş olduk. Evet. Allah razı olsun. Evet. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayatı Ölçüler programında birlikteydik. Muhterem Nurettin Yıldız Hocam'la bendeniz Ahmet Taş getiren. Söz ahlakını, iletişim ahlakını, medya ahlakını konuştuk. Bu noktada kul hakkı hassasiyetini değerli hocam ıslarla altını çizdi. Evet birbirimizle ilişkide kul hakkı hassasiyetini ihlal etmediğimiz bir hayat inşallah nasip olur. Allah'a emanet olun, hayırlı günler diliyoruz efendim.